102. Konu, Hz. Peygamberin Ebu Talibe vefatı anında kelime-i tevhidi arz etmesi, Kureyşliler Ebu Talibe gidip onunla konuştular, gidenler arasında Utbe bin Rebia, Şeybe bin Rebia, Ebu Cehil bin Hişam Ümeyye bin Halef, Ebu Süfyan bin Harb ve Kureyş'in ileri gelenlerinden bir grup vardı, onlar, ey Ebu Talib, senin aramızdaki makamını biliyorsun, gördüğün durumda gelmiş sana çatmış, ölümle pençeleşiyorsun, biz hakkında endişeliyiz, bizimle yeğenin Muhammed arasındaki hadiseyi biliyorsun, onu çağır da bizim için ondan, onun için de bizden söz al, o bizden, biz de ondan şerrimizi uzaklaştıralım, o bizi, biz de onu diniyle baş başa bırakalım, dediler. Ebu Talib Hazreti Peygamberi çağırarak, ona, yeğenim, bunlar kavminin şereflileridir, senin yanına gelmişler ki sana bir şey versinler ve senden bir şey alsınlar, dedi. Hz. Peygamber, evet, bir tek kelimeyi bana vereceksiniz ki o kelime ile Araplara hakim olacaksınız, Acemler de size başayacaktır, dedi. Ebu Cehil, söyle o kelimeyi, babanın başı üzerine yemin olsun ki sana on kelime bile veririz, dedi. Resul-i Ekrem, la ilahe illallah diyeceksiniz, Allah'tan başka taptıklarınızı bırakacaksınız, deyince yerlerinden fırlayıp şöyle dediler. Ey Muhammed, Tanrılarımızı bir tek Tanrı mı yapmak istiyorsun, kesinlikle senin teklifin hayret vericidir, sonra Kureyşliler birbirlerine, yemin olsun ki bu, isteklerinizden hiçbirini size vermez, gidin, Allah bizimle bunun arasında hükmedinceye kadar atalarınızın dinine devam edin, dediler ve sonra ayrıldılar. Ebu Talib, ey yeğenim, Allah'a yemin ederim, senin onlardan hududu aşacak bir şey istediğini görmedim, deyince Rasulü Ekrem, Ebu Talib'in iman edeceğine ümit bağladı ve, ey amcam, o halde sen bari bu kelimeyi söyle de bu kelimeden ötürü kıyamet gününde şefaatim sana helal olsun, dedi. Ebu Talip, Resul-ü Ekrem'in bu husustaki ısrarını görünce, Ey yeğenim, eğer benden sonra senin ve senin baba oğullarının üzerinde bir ar korkusu olmasaydı, Kureyşliler bu kelimeyi ölümden korktuğum için söylediğimi sanmasaydılar söylerdim, ben bu kelimeyi ancak seni sevindirmek için söylerim, dedi.